İsra suresi Mekke'de nazil olmuş olup 111 ayettir. İlk ayetinde İsra olayından bahsettiğinden bu ismi almıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla <Sessizlik> Bir gece kendisine bazı delillerimizi gösterelim diye kulu Muhammed'i Mescid-i Haram'dan, çevresini mübarek kıldığımız, Mescid-i Aksa'ya götüren, o zatın şanı ne yücedir. Bütün eksikliklerden uzaktır o. Gerçekten her şeyi işiten, her şeyi gören odur. وَآتَيْنَا <gülüyor> Biz Musa'ya kitap verdik ve onu İsrail oğullarına benden başkasını Rab edinmeyin, benden başkasının himayesine girmeyin diye doğru yolu gösteren bir rehber kıldık. درية من حملنا Ey Nuh ile birlikte gemide taşıdığımız kimselerin nesli. Yalnız bana güvenip dayanın, bana şükredin. Şunu bilin ki, Nuh çok şükreden bir kulu idi. وَقَضَيْنَا اِلٰى بَن۪ي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ Biz İsrail oğullarına kitapta şu hükmü de bildirdik. Siz ülkede iki kere bozgunculuk yapacak ve açık zorbalıklar edeceksiniz. فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا خِلَالَ وَكَانَ وَعْدًا Onlardan birincisinin vadesi gelince, kuvvet ve şiddet sahibi olan kullarımızı, sizin üzerinize musallat ettik de, onlar sizi yakalayabilmek için, evlerin aralarına bile girerek, her tarafı didik didik edip araştırdılar. Bu, yerine getirilmesi gereken bir vaat idi. ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَاَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَن۪ينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْفَرَ نَف۪يرًا Sonra o istilacılara karşı size galibiyet ve zafer verdik. Servet ve oğullarla kuvvetlendirdik, sayınızı daha da çoğalttık. İn ahsantum ahsantum li enkusikum. Ve in esettum fe leha. Fe idâ jâe va'dul âhireti li yasûr. <gülüyor> İyilik ederseniz, kendinize iyilik etmiş olursunuz. Kötülük ederseniz, onu da kendi aleyhinize işlemiş olursunuz. Derken, sonraki taşkınlığınızın vadesi gelince, kederinizden suratlarınız asılsın, daha önce girdikleri gibi, Yine mescide girsinler ve istila ettikleri yeri mahvedip dursunlar diye başınıza yine düşmanlarınızı musallat ederiz. Olur ki tövbe edersiniz de Rabbiniz size merhamet eder. Eğer tekrar bozgunculuğa dönerseniz, biz de size ceza vermeye döneriz. Zaten cehennemi kafirlere zindan kılmışız. <gülüyor> Gerçekten bu Kur'an, İnsanları en doğru yola, en isabetli tutuma yöneltir. Güzel ve makbul işler yapan müminlere, nail olacakları büyük mükafatı müjdeler. Ahirete inanmayanlara ise, gayet acı bir azap hazırladığımızı bildirir. وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُولًا İnsan, bazen şerri, tıpkı hayrı istercesine ister. Pek acelecedir bu insan. وَجَعَلْنَا الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنَ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 biz gece ve gündüzü, kudretimizi gösteren iki delil kıldık. Gece delili, ayı sildik. Gündüz delili, güneşi aydınlatıcı yaptık ki, hem Rabbinizin lütfedici nimetlerin peşine düşesiniz, hem de yılların sayısını ve hesabını bilesiniz. Biz her şeyi açık açık bildirdik. وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَا الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا Her insanın vebalini kendi nefsine bağladık. Her insan yaptıklarına göre muamele görür. Nitekim kıyamet günü önüne açılan bir defter çıkaracağız. Oku kitabını kafa بنفسin, bugün Şöyle deriz ona. Defterini oku. Bugün muhasebeci olarak kendi işini görmeye kendin yetersin. Men ihdada fe inma yehtedi li nafsihi وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَعَتَ رَسُولًا Kim doğru yolu seçerse, kendisi için seçmiş olur. Kim de doğru yoldan saparsa, kendi aleyhinde sapmış olur. Hiçbir kimse, Başkasının günah yükünü taşımaz. Biz, peygamber göndermediğimiz hiçbir halkı cezalandırmayız. Herhangi bir beldeyi, İmha etmek istediğimizde oranın lüks içinde yaşayan şımarıklarına iyilikleri emrederiz. Buna rağmen onlar dinlemez, fıskı fücura devam ederler. Bu sebeple orası hakkında cezalandırma hükmü kesinleşir. Biz de orayı yerle bir ederiz. وَكَمْ <gülüyor> وَكَفَا بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا Hem Nuh'tan sonra öyle nesiller helak ettik ki saymaya gelmez. Kullarının günahlarını senin Rabbinin görüp bilmesi yeter. مَنْ كَانَ يُرِيدُ Kim şu peşin dünya zevkini isterse, biz de dilediğimiz kimse hakkında ve dilediğimiz miktarda o dünya zevkini ona veririz ama sonra ona cehennemi mekan kılarız. O da yerilmiş ve kovulmuş olarak oraya atılır. Kim de ahireti ister ve ona layık bir biçimde mü'min olarak gayret gösterirse, işte bunların çalışmaları makbul olur. Hepsine, dünyayı isteyenlere de, ahireti isteyenlere de, Rabbinin ihsanından veririz. Rabbinin ihsanı kısıtlanmış değildir. Bak nasıl dünyada onların kimini kimine üstün kıldık. Elbette ahirette erişilecek daha büyük mertebeler, Kazanılacak, daha yüksek faziletler vardır. <Sessizlik> Sakın Allah ile beraber başka tanrı edinme. Yoksa yerilmiş, bir kenara itilmiş vaziyette kalırsın.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 فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّعُونَ وَلَا Rabbin şöyle buyurdu. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anneye ve babaya güzel muamele edin. Şayet onlardan her ikisi veya birisi yaşlanmış olarak senin yanında bulunursa, Sakın onlara hizmetten yüksünme. Öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve gönül alıcı sözler söyle. Şefkatle, tevazu ile onlara kol kanat gel ve şöyle dua et. Ya Rabbi, onlar küçüklüğümde nasıl beni ihtimamla yetiştirdilerse ona mükafat olarak sen de onlara merhamet buyur. Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum in salihin kana lil-awabin Rabbiniz ruhlarınızdaki duyguları pek iyi bilir. Eğer siz İyi kimseler iseniz, şunu bilin ki, Allah kötülüklerden, özellikle anne ve babasına yaptığı kötü muamelelerden, tövbe edenlere karşı günahları çok affedicidir. <gülüyor> اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ Yakınlarına, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Sakın saçıp savurma. Çünkü savurganlar, şeytanların kardeşleri olmuşlardır. Şeytan ise Rabbine karşı pek nankördür. وَإِمَّا عَنْهُمُ رَحْمَةٍ قَوْلًا Eğer elinin dar olması sebebiyle Rabbinden umduğun bir lütfu, bir imkanı beklerken, o hak sahiplerine şimdilik ilgi gösteremiyorsan, hiç değilse onlara gönül alıcı bir şeyler söyle. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma ki herkes tarafından ayıplanan, kaybettiklerine hasret çeken bir hale düşmeyesin. اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اِنَّهُ كَانَ بِعْبَادِهِ خَب۪يرًا بَص۪يرًا Şu kesin ki, Rabbin, dilediği kimsenin nasibini bollaştırır, dilediğinin nasibini daraltır. Çünkü Rabbin, kullarının her halini bilip görmektedir. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِلَّاقُ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْعًا كَب۪يرًا Fakirliğe düşme endişesiyle evlatlarınızı öldürmeyiniz. Onların da sizin de rızkınızı veren biziz. Şüphesiz ki onları öldürmek büyük bir suçtur. وَلَا تَقْرَضُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً Sakın zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, çirkinliği meydanda olan bir hayasızlıktır. Çok kötü bir yoldur. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ إِلَّا بِالْحَقْ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا. Haklı bir gerekçe olmaksızın, Allah'ın muhterem kıldığı cana kıymayın. Bir kimse zulmen öldürülürse, onun velisine, mirasçısına bir yetki vermişizdir. Artık o da, Kısas hususunda aşırı davranmasın. Meşru hakla yetinsin. Zaten kendisine yetki verilmekle gerekli destek sağlanmıştır. Buluğ çağına ermeyen yetimin malına, en güzel tarzdan başka bir şekilde yaklaşmayın. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluk gerektirir. Ölçtüğünüz zaman dürüst olun, tam ölçün. Doğru terazi ile tartın. Bu hem ticaretiniz için daha hayırlı, hem de akibet yönünden daha güzeldir. Bilmediğin şeyin peşine düşme. Çünkü kulak, göz, kalp gibi ağzaların, Hepsi de sorguya çekilecektir. Hem kibirli kibirli yürüme. Zira ne kadar kibirlenirsen kibirlen, ne yeri yarabilirsin, ne de dağların boyuna erişebilirsin. Kullu dâlike kâle seyyi'uhu inda rabbike mekruha. Böylesi davranışların hepsi kötü olup, Rabbinin nazarında hoş görünmeyen şeylerdir. Dâlike mimma evhâ ileyke rabbuke minel şikmeh. وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ İşte bunlar Rabbinin sana vahyettiği hikmetlerdendir. Sakın Allah'ın yanı sıra başka bir tanrı uydurma. Yoksa yerilmiş, rahmetten kovulmuş olarak cehenneme fırlatılırsın. اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَلِينَ وَاتَّخَدَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِلٰذًا اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا Ya! Demek ki Rabbiniz sizi erkek evlatlarla onurlandırdı da sizin iddianıza göre işi bilmiyormuş gibi Melekleri de biçare kız çocukları olarak kendisine ayırdı, öyle mi? Gerçekten siz pek müthiş, vebali çok büyük bir iddia ileri sürüyorsunuz. İnsanlar düşünüp ders alsınlar diye, biz Kur'an'da, bu gerçekleri farklı üsluplarla beyan ettik. Ne var ki bu, onları daha da kaçırmaktan başka bir sonuç vermedi. قُلْ De ki, faraza, müşriklerin iddia ettikleri gibi, Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, Elbette onlar Arş'ın ve kainat hakimiyetinin sahibi yüce Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı. Sübhanehu Allah onların iddialarından münezzehtir. Son derece yücedir, uludur. Yedi kat gök, dünya ve onların içinde olan herkes Allah'ı takdis ve tenzih eder. Hatta hiçbir şey yoktur ki, ona hamd ile tenzih etmesin. Ne var ki siz, onların bu tenzih ve takdislerini iyi anlayamazsınız. Bunca azametiyle beraber, kullarının gaflet ve cürümlerine karşı, O halimdir, gafurdur, çok müsamahalıdır, affedicidir. وَإِذَا Sen Kur'an okuduğun zaman seninle ahirete inanmayanlar arasına görünmez bir perde çekeriz. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ Ve kalplerinin üzerine, onu iyi anlamalarına mani kılıflar geçirir, kulaklarına da ağırlıklar koyarız. Sen Kur'an'da Rabbini tek olarak andığın zaman nefretle arkalarını dönüp giderler. Nahnu a'lamu bimâ yestami'ûne bihi id yestami'ûne ileyke ve idhüm necvâ idh yekûl uz-zâlimûn idh yekûl uz in tetteb'ûne illâ onlar senin okuyuşunu dinlerken ne maksatla dinlediklerini kulis yaparken insanlara siz sadece sihir tesirinde kalmış birinin peşinde gidiyorsunuz, aklınızı kullanın diye fısıldaşarak vesvese verdiklerini pek iyi biliyoruz. Bak Resulüm! Seni nelere kıyas ettiler? Kah şair, kah büyücü, kah kahin, kah mecnun dediler de nasıl dalalete düştüler. Hem öyle sersemleştiler ki artık yol bulacak halleri kalmadı. Vakalu eizankum maizanun ve bir de şöyle dediler. Sahip biz kupkuru kemik yığını ve ufalanmış toz haline geldiğimiz zaman biz mi yeniden yaratılıp dirileceğiz? Bu olacak işti. değil. Kul kûnû hicâraten eû hadîdâ, eû khalqan mimmâ yakbur fî sudûlikum, feseyakûlûne men yu'idûlâ. De ki, ister taş olun, ister demir, isterse yeniden dirilmesi, aklınızca imkansız gibi görünen herhangi bir yaratık. Ne olursanız olun. Mutlaka diriltilip kaldırılacaksınız. O halde diyecekler, kimdir bizi diriltecek olan? De ki, sizi ilk defa yoktan yaratan. Bu sefer alay ederek başlarını sallayacaklar, ne zamanmış o? Diyecekler, de ki, belki de yakındır. Yevme yed'ûkum fetesteciybûne bi ve tegûn. Allah sizi kabirlerden çağıracağı gün derhal ona hamd ederek koşarcasına çağrısına uyacaksınız. Kendi kendinize bir düşünüp dünyada pek az kaldığınızı sanırsınız. وَقُلْ لِي عِبَادِي يَقُولُ الَّذ۪ي أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ بَيْنَهُمْ Şeytan kana l Söyle okullarıma. Hep, hep, hep en güzel sözleri söylesinler. Çünkü şeytan aralarını bozmaya çalışır. Gerçekten şeytan insanın açık düşmanıdır. Rabbukum a'lemu bikum in yasha yerhamkum au in yasha وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ Rabbiniz sizi pek iyi bilir. Dilerse size merhamet eder, yahut dilerse sizi cezalandırır. Bunun içindir ki, Ey Rasulüm, Seni onlar üzerine yönetici, onlardan sorumlu olarak göndermedik. وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضًا نَبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ زَبُورًا Hem senin Rabbin göklerde ve yerde olan kim varsa hepsini pek iyi bilir. Biz nebilerden bazısını bazısına üstün kıldık. Nitekim Davud'a da zeburu verdik. زَعَمْتُمْ مِنْ felâ yemlikûne ve De ki Allah'ın ortakları olduklarını yalan yere iddia ettiğiniz tanrılarınızı çağırın çağırabildiğiniz kadar Onlar ne sizin sıkıntınızı giderebilir ne de durumunuzu değiştirebilirler Ula'ike <gülüyor> Onların tanrılaştırıp yalvardıkları kimseler ne yaparsam ona daha yakın olabilirim diye Rablerine vesile ararlar. Onun rahmetini arar, azabından korkarlar. Çünkü Rabbinin azabı gerçekten korkunçtur. Hiçbir şehir yoktur ki, Kıyamet gününden önce biz orayı imha etmeyelim veya şiddetli bir azaba uğratmayalım. Bu kitapta levh-i mahfuzda yazılıdır. وَمَا <gülüyor> مَنَعْنَا النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا بِالْآيَاتِ Kafirlerin keyfi olarak istedikleri mucizeleri göndermeyişimizin tek sebebi, daha önceki kafirlerin bu gibi mucizeleri yalanlamış olmalarıdır. Nitekim Semut halkına açık bir mucize olarak o dişi deveyi verdik de onu öldürdüler ve bu yüzden kendilerine zulmettiler. Biz o ayetleri sadece korkutmak için göndeririz. Wa iz leke inna ve fitneten Unutma ki vaktiyle sana Rabbin insanları ilim ve kudretiyle kuşatmıştır demiştik. Gerek miraçta sana gösterdiğimiz temaşayı gerek Kur'an'da lanetlenen ve cehennemin dibinde biten o zakkum ağacını, sırf insanları deneme vesilesi kıldık. Biz onları tehdit ediyoruz da, bu, onların azgınlığını arttırmaktan başka bir işe yaramıyor. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا اِذْ لِيْسَ قَالَ أَسْجُدُوا لِمَنْ خَلَقُ تَطِينًا bir zamanlar meleklere, Adem'e secde edin dedik. Onlar da hemen secdeye kapandılar. Yalnız iblis secde etmeyip, çamurdan yarattığın kimseye secde mi ederim? Benden üstün kıldığın adam bu mu? Kâle ara eytake hâzellezî kerramte aleyyele in ahtartani ila yevmil kiyâmeti le ahtaniken nedurriyetahû. ''Eğer kıyamet gününe kadar bana bir mühlet versen, mutlaka onun soyunu pek azı dışında kumandam altına alırım.'' dedi. ''Kâle, idheb, fe ''Defol oradan.'' buyurdu Allah. Onlardan kim sana tabi olursa, iyi bilin ki cehennem de sizin cezanızdır. Cezaki ne ceza? وَاسْتَفْزِزْنَا <gülüyor> وَمَا يَعِذْهُمُ الشَّيْطَانُ غُرُورًا Allah sonra şöyle buyurdu. Onlardan gücünün yettiğini sesinle aldatıp kötülüklere kaydır. Süvari veya piyade olarak bütün kuvvetlerini toplayarak onların üzerine yürü. Mallarına ve evlatlarına ortak ol. Bol bol vaatlerde bulun onlara. Şeytan bu. Onları aldatmadan başka ne vaat eder ki? İnne ibâdî leyse aleyhim ve kefâ bi rabbike vekîlâ. Benim gerçek kullarıma senin asla bir hakimiyetin olamayacaktır. Rabbinin onları koruyucu olması yeter de artar. Rabbiniz o muazzam kudret sahibidir ki, lütfundan nasibinizi aramanız için denizde gemiler yürütür. Gerçekten onun size ihsan ve merhameti pek fazladır. Denizde musibete maruz kaldığınızda Allah'tan başka yalvardığınız bütün putlar ortada görünmez olur ama o sizi kurtarıp selametle karaya çıkarınca ona arkanızı dönersiniz. İşte öyle nankördür bu insanoğlu. Karada sizi yerin dibine geçirmesinden yahut Çakıl savuran bir kasırga göndermesinden emin mi oldunuz? Sonra kendinize bir koruyucu da bulamazsınız. Am emin tum ayyu'idkum fihi tara tan uchrâ, fayûrsil qasifan min ardih, fayûhrakum bima kafar tum, thumma la ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَهُمْ عَلَيْنَا Yahut sizi tekrar denize gönderip de üzerinize kırıp geçiren bir fırtına göndererek inkarınız ve nankörlüğünüz sebebiyle sizi boğmayacağından emin mi oldunuz? Sonra bize karşı size arka çıkacak hiçbir kuvvet bulamazsınız. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَن۪ي آدَمَا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقُنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقُنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثيرٍ مِنْ مَنْ خَلَقُنَا تَقْضِيلًا. Gerçekten biz Adem evlatlarını şerefli kıldık. Karada ve denizde kendilerini taşıyacak vasıtalar nasip ettik. Onlara helal ve hoş rızıklar verdik. Ve onları yarattığımız varlıkların çoğuna üstün kıldık. يَوْمَ لَدْعُوا كُلَّ اُنَاسِنْ فَمَنْ <gülüyor> Gün gelir, her sınıftan insanları, tabi oldukları önderlerine nispet ederek çağırırız. Kimin hesap defteri sağından verilirse, işte onlar, defterlerini emin olarak okur ve kıl kadar olsun, haksızlığa uğratılmazlar. وَمَنْ Kim bu dünyada gerçekleri görmede kör ise, ahirette de kördür. Hatta yol bulmadaki şaşkınlığı daha da beterdir. وَاِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ عَلَيْنَا غَيْرَهُ خَلِيلًا Az kalsın seni bile sana vahyettiğimizden başka bir şeyi uydurup bize mal etmen için akılları sıra kandıracak ve ancak o takdirde seni dost edineceklerdi. <gülüyor> Eğer sana sebat vermeseydik, neredeyse azıcık da olsa onlara meyledecektin. edecektin. لَا o takdirde de hem hayatın hem de ölümün acısını sana kat kat tattırırdık. Sonra bize karşı hiçbir yardımcı da bulamazdın. وَإِنْ onlar, yurdundan çıkarmak için seni tedirgin edip dururlar. O takdirde kendileri de senden sonra pek az kalır. Sonra da yok olur giderler. Senden önce gönderdiğimiz Resuller hakkında, Cari olan ilahi kanun budur. Sen bizim nizamımızda asla bir değişiklik bulamazsın. Gündüzün güneş dönüp, gecenin karanlığı bastırıncaya kadar, belli vakitlerde namaz kıl. Ve özellikle sabah namazını. Zira sabah namazı şahitlidir. Sana mahsus olmak üzere gecenin bir kısmında kalkıp Kur'an oku, teheccüd namazı kıl. Böylece Rabbinin seni makam-ı mahmuda eriştireceğini umabilirsin. Ve kur Rabbi edhilli mudhala sidqin ve ahricini muhraja sidqin ve cealli min ledunke sultanan nasira. De ki, Ya Rabbi, gireceğim yere dürüst olarak girmemi, çıkacağım yerden de Dürüst olarak çıkmamı nasip et. Ve kendi katından beni destekleyecek kuvvetli bir delil ver bana. De ki, hak geldi, batıl yıkılıp gitti. Çünkü batıl yok olmaya mahkumdur. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ وَرَحْمَةٌ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ اِلَّا خَسَارًا Biz Kur'an'ı müminlere şifa ve rahmet olarak indiririz. Ama o zalimlerin ise sadece ziyanını arttırır. وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَعَابِ جَانِبِهِ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ İnsana her ne zaman nimet versek, Allah'ı anmaktan yan çizer, umursamaz. Başına bir dert gelince de, ümitsizliğe düşer. قُلْ كُلُّنْ De ki, her insan, kendi seciye ve karakterine göre davranır. Kimin daha isabetli olduğunu ise, asıl Rabbiniz bilir. وَيَسْأَلُونَكَ bir de sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Onun bileceği işlerdendir. Size sadece az bir ilim verilmiştir. وَلَا اِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا وَكِيلًا Eğer dileseydik, sana vahyettiğimiz Kur'an'ı hafızalardan ve sayfalardan giderirdik. Sonra sen de onu ele geçirmek için karşımızda bir yardımcı da bulamazdın. İlla rahmetten Rabbine. İnfatzlüğü, kan alayık kabira. Ama öyle yapmayıp, Kur'an ayetlerini muhafaza etmesi, sırf Rabbinin ihsanının sonucudur. Gerçekten onun sana olan lütfu pek büyüktür. Kulle ilijtama'ati'l-insu ve'l-cinne deki yemin ederim eğer insanlar ve cinler bu Kur'an'ın benzerini yapmak için bir araya toplansalar, hatta birbirlerine destek olup, güçlerini birleştirseler bile, yine de onun gibi bir kitap meydana getiremezler. وَلَقَدْ Bu Kur'an'da biz, her türlü manayı, çeşitli tarzlarda tekrar tekrar açıkladık ama insanların çoğu inkarcılıkta ısrar ettiler. Ve biz dediler sana asla inanmayacağız ta ki yerden bir pınar akıtasın Yahut senin hurma ve üzüm bağların olsun da aralarından gürül gürül ırmaklar akıtasın. Eû tüskıta s-semâ'e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 Yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü parçalayıp üzerimize kısım kısım düşüresin. Ya da Allah'ı ve melekleri karşımıza getiresin de onlar senin söylediklerine şahitlik etsinler. Yok yok bu da yetmez. Senin altından bir evin olmalı yahut göğe çıkmalısın. Ama unutma. Sen bize oradan dönerken okuyacağımız bir kitap indirmedikçe yine de senin oraya çıktığına inanmayız ha. De ki, Fesubuhan Allah. Ben sadece elçi olan bir insandan başka ne olabilirim ki? İlla en Zaten insanların ekserisinin kendilerine hidayet geldiği halde iman etmemelerinin başlıca sebebi, Allah bula bula bir insan mı seçip halka elçi gönderdi demeleridir. De onlara, eğer yeryüzünde uslu uslu yürüyen melekler olsaydı, ancak o takdirde biz onlara melek elçi gönderirdik. Kul kefa deki sizinle benim aramda şahit olarak Allah yeter doğrusu o kullarının bütün hallerini bilip görmektedir o men وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وَصُمَّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ Allah kimi doğru yola iletirse... İşte doğru yolda olan O'dur. Kimi şaşırtırsa, artık Allah'tan başka O'na hâmi ve yardımcı bulamazsın. Kıyamet günü onları kör, sağır ve dilsiz olarak yüzü koyun haşrederiz. Varacakları yer cehennemdir. O'nun ateşi zayıfladıkça, alevlerini arttırırız. Zâlike <gülüyor> cezâun işte onların cezaları budur. Çünkü onlar ayetlerimizi inkar ediyorlar ve bir kemik yığını ve ufalanan kırıntı haline geldikten sonra mı biz diriltilip yeniden yaratılacağız diye dinle alay ediyorlardı. اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ ala اَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ <Gülüyor> Görüp düşünmüyorlar mı ki Gökleri ve yeri yaratan Allah, kendilerinin benzerini yaratmaya elbette kadirdir. O kendileri için asla şüphe götürmeyecek bir vade belirlemiştir. Ama zalimlerin işleri güçleri inkardan ibaret, tum temri Deki Rabbimin rahmet hazinelerine siz sahip olsaydınız, harcamakla tükenir korkusuyla cimrilik ederdiniz. Çok cimridir insana. Wa açık atayna 9 mucize açık belge verdik. İşte İsrail oğullarına sor. Musa kendilerine geldiğinde Firavun ona "Bana bak Musa." dedi. "Ben senin büyülendiğini zannediyorum." <gülüyor> وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ <مَذْبُورًا> Musa da şöyle cevap verdi. Peki iyi bilirsin ki bu ayetleri birer belge olmak üzere indiren göklerin ve yerin Rabbinden başkası değildir. Ey Firavun! Ben de senin mahvolduğunu zannediyorum. فَاَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ Firaun onları ülkeden söküp atmak istedi. Ama biz onu ve beraberindeki bütün ordusunu suda boğduk. Ve kulnami badehi l-bani israil eskonu فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ بِكُمْ Bu olaydan sonra İsrail da dedik ki, Haydin, yerleşin size gösterilen yere. Ne zaman ki ahiret vadesi gelir, işte o vakit hepinizi bir araya toplar, hakkınızda gereken hükmü veririz. <gülüyor> Biz Kur'an'ı hak olarak indirdik. O da hakkın ve gerçeğin ta kendisi olarak indi. Seni de ey Resulüm, sadece rahmetle müjdelemen ve inanmayanları ise azapla uyarman için gönderdik. وَقُرْآنًا Hem o vahyi insanların zihinlerine sindire sindire okuman için zaman zaman gelen Kur'an dersleri halinde indirdik. قُلْ Aminu bihi. De Deki ister inanın ona, ister inanmayın. Şu bir gerçektir ki, daha önce kendilerine ilim verilenlere Kur'an okununca, derhal yüzüstü secdeye kapanırlar. وَيَقُولُونَ Ulu Rabbimizin şanı yücedir. Ne vaat ederse mutlaka gerçekleşir derler. وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْقُونَ وَيَزِيدُهُمْ Yine yüzüstü secdeye kapanırlar. İşte Kur'an, Onların saygısını böyle arttırır. De ki, dua ederken ister Allah, İster Rahman diye hitap edin hangisini deseniz en güzel isimler hep onundur Namazında sesini pek yükseltme ama iyice de kısma İkisinin arası bir yol tut. Wa qulil hamdulillahi lazi lam yattahiz waladan walam yakul lahu şerihun fil mülk walam yakul lahu şerihun her türlü hamd, o Allah'a mahsustur ki, asla evlad edinmemiştir. Hakimiyetinde hiçbir ortağı yoktur. Acze düşüp de bir desteğe muhtaç olmamıştır de ve tekbir getirerek onun büyüklüğünü ilan et.